Ma yahrumu indel kubur. Kabirlerde yapılması haram olan hususlar, konular. Geçen hafta ve ondan önceki haftalarda birçok hususa değindik. Kabirlerin üzerine bina yapılması, kabirlerin üzerine türbe yapılması, kubbe yapılması gibi hususlara değindik. Bu hafta, geçen en son olarak kalmış olduğumuz konudan devam edeceğiz. Diyor ki şey kalbani ne yapmak? Kabirlere, sefere çıkmak. Yani kabir ziyareti niyetiyle insanın evinden, mahallesinden, köyünden, kasabasından ne yapması? O kabrı ziyaret etmek için yolculuğa çıkması. Pulunu, pırtını toplayarak, çantasını hazırlayarak, insanları belki bir grup haline getirerek, otobüsler tutup kiralayarak, köyünden kasabasından sırf o türbeyi sırf o kabri sırf o mezarlığı ziyaret etmek için ne yapması? Çıkması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde bu hususu nehy ediyor, yasaklıyor. İlk hadis İmam Şeyhül Albani Allah da zikrediyor. Ebu Hurayra hadisi diyor ki Nebi Aleyhisselam la tusaddur rihalu illa ila ثلاثه mescid. Ancak şu üç mescide ne yapılır? Yolculuk için çıkılır. El-Mescid-i Haram ve Mescid-i Rasulî sallallahu aleyhi ve sellem ve Mescid-i Aqsa Mescid-i Haram Mescid-i Rasul Aleykumusselam ve Mescid-i Aqsa Bu üç mescid için ancak yolculuğa çıkılınır diyor aleyhissalatu vesselam. Tabi sizler diyebilirsiniz ki hani nehi nerede hocam? Burada Hadisin Arapça lafzında... la tushudur rihalu yolcuya selam çıkılmaz diyor lafızda direkt bir nehi yok ancak bu lafızın çakalbani rahimullah burada bize zikredecek yani muhadis olmanın bir özelliği bu hadisçiliğin bir özelliği ne yapıyor aynı zamanda nehi olan ...lafzı da bize getiriyor az sonra bu lafızı da zikredeceğiz o da şöyle geçiyor la tushudu ne yapmayın Yolculuğa çıkmayın. Yolculuk için hazırlanmayın. Burada ne var? Nehi sıygası var. Yani bu lafız bize neyi gösteriyor? Aleyhisselatü vesselam bizlere kabirlere seyahat etmek için evimizden çıkmayı, yolculuğa çıkmayı nehi etmiş, yasaklanmış. Az sonra bu hadisleri rivayet eden sahabelerden de bu hadisleri nasıl anladığını göreceğiz. Onların fehmi, onların anlayışı bizim için de önemli. Çünkü bu hadislerin anlayışında. Çünkü kimileri çıkmış, bu hadislerdeki üç mescidin dışındaki yerlerin mescidlerle sınırlı kalacağını söylemiş. Yani demiş evet hadis bazı şeyi yasaklıyor ama yasaklanılan e, şey nedir? Hı -hı. Sadece mescitler. Onun dışındaki yerleri, evliyaları, salih kimseleri ziyarete yahut da kabirlerini ziyarete gidilebilir. Çünkü hadis demişler bunu ne yapmıyor? Kapsamıyor. Demişler. Ama bu hadisleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan, alan, sahabelerin tıratıya geçirmesi ameli de bizim için çok önemli. Yani bu hadise onlar nasıl anladı ve nasıl hayata geçirdiler onu gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Varmış olduğumuz, tercih etmiş olduğumuz görüşün de doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü sahabe rivayet ettiği ravi, rivayet ettiği hadisin hangi manaya geldiğini bizden daha iyi nedir anlayabilecek seviyededir. Evet, bu hadis başka bir lafızda da rivayet olunuyor. Ila Hasır edatı kullanıyor aleyhissalatü vesselam. Ancak şu üç mescide ne yapılabilir? Sefere gidilebilir. Sefere çıkılabilir. <gülüyor> Mescidil Ka'be ve mescidi ve mescidi İliya. <gülüyor> Aleyküm selam. <gülüyor> i̇lk lafızla, hadisin ilk lafzıyla lafzı İmam Bukhari rivayet ediyor. İkinci lafzı İmam Müslim'in rivayeti. Ebu Sa'id el-Hudri'den dediğimiz gibi nehi sıgasıyla bir lafız var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, La tuşeddu bir rivayette de, La teşeddu nehi sıygasıyla. El-Rihal illa ila thalâseti mesâcid. Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere ve bunun dışında Şeyh Albani Rahimahullah kitapta birçok hadis naklediyor bu lafızlarda. Bunlar bize neyi gösteriyor? Bu işin nehi ...olduğunu, yasaklandığını gösteriyor. Bizim memleketimizde biliyorsunuz, özellikle Ramazan ayında insanlar İstanbul'un uzak kentlerinden, İstanbul'un uzak şehirlerden, Afyon'dan, Konya'dan, Kastamonu'dan, değil mi? Otobüslerle ne yapıyorlar? Geliyorlar. Hem mescit ziyaretleri yapıyorlar, hem de kabir ve türbe ziyaretleri yapıyorlar. Aleykümselam. Bu nehy olunmuş, yasaklanmış bir ameldir. Yani insan, Fatih'e alışverişe gelir gelmişken orada kabirsiz bir cami varsa, ezan okunuyorsa gider kılar. Ama kalkıp köyünden, memleketinden geleyim de Ramazan mübarek aydır diyerek hem mekanın, hem zamanın mübarek olması, değil mi? Hem de mekanın mübarek olması onlara göre. Niye? Çünkü diyorlar İstanbul'u fetheden, padişahın türbesi de burada. Diyorlar. Hem mekan olarak mübarek, hem zaman olarak mübarek diye köyünden kalkıp böyle bir yolculuğa çıkıyor. Halbuki sevaba girdiğini zannederken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın neyine giriyor? Nehyine düşüyor, yasağına giriyor ve bu şekilde de günaha girmiş oluyor. Evet. Burada bir rivayet var. Şeyh Albani Rahimahullah bizlere bunu zikretmiş. Neden zikretmiş? Çünkü e, burada sahabenin de fehmi var. Diyor ki e, ebi, an ebi tabahu Ebu Basra'l-Ghifari Ennehu lakya Ebu Hurayra'ta ve huve ca'in Ebu Basra'l-Ghifari Ebu Hurayra ile karşılaşıyor. Ebu Hurayra bir yerden geliyor, bir yerden dönmüş, geliyor. Diyor ki: "Feqala min ayne aqbalta?" Soruyor Ebubasr el-Gıfari Ebu, el Ebu Hurayra'ya, "Nereden geliyorsun ey Ebu Hurayra?" Evet. Diyor ki: "Aqbaltu min et-Tur." dağından geliyorum. Tur'dan geliyorum diyor. "Sallaytu fihi." Diyor ki Ebu Hurayra, "Orada gittim, namaz kıldım." "Qala emma inni law adraktuk lam tadhhab." Diyor ki Ebu Basra el-Ghifari. Şayet diyor, seni oraya gitmeden önce görseydim, Tur Dağı'na gideceğini bilseydim, seni ne yapardım? Engellerdim. Yani sen benimle karşılaşmış olsaydın, benim söyleyeceklerimi duyduktan sonra oraya gitmezdin. İnni semîtu Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Bakın şimdi sahabe, Ebu Hureyra'nın Tur Dağı'na gittiğini duyunca, oraya gitmenin yanlış olduğunu ona ispatlamak için, ona göstermek için, ona hüccet ikram etmek için neyi delil olarak kullanıyor? Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. La la tuşeddu rihalu illa ila felafi mesacit Ancak şu üç mescide ne yapılır ancak? Şeddu rihal, yolculuk yapılır. Seyahate çıkılır, sefere çıkılır. El mescidil haram ve mescidi ve vel mescidil aqsâ. Ebu Basra el gıfâri Sahabe. Diğer bir sahabe Ebu Hurayra'ya ne yapıyor? Peygamber aleyhisselamdan duyduğu bu hadisi naklederek onun üç mescidin dışında mescit olmasa bile Tur dağı biliyorsunuz Mescit değil. Orası bir dağ Allah-u Teala'nın Musa aleyhisselamla konuştuğu bir yer. Oraya yolculuğa çıkılmasını, seyahate çıkılmasını ne yasaklandığını ona ispatlamak için delil olarak hangi hadisi kullanıyor burada bu sahabe? Az önce nakletmiş olduğumuz hadisi kullanıyor. Demek ki burada Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyinde yasakladığı bu olayda Selam. Aleyküm Selam'a Yasaklanan şey Bu üç mescidin dışında Kalan her yer mi? ibadet maksadıyla gidilecek. Yoksa sadece bu üç mescidin dışında kalan mescitler mi? Hangisini anlıyorsunuz? Aleyküm. Her yer. Çünkü Çünkü sahabe burada Ebu Hureyra'yı ne yapıyor? Tur dağına gitmekten men edecek delil olarak Bu hadisi sunuyor. Bu hadisi bu rivayeti Tayalisi rivayet etmiş, İmam Mehmet rivayet etmiş. Şeyh Albani diyor ki ve isnaduhu sahih. Bunun isnadı nedir? Sahihtir. Evet. Burada başka bir rivayet var, başka bir sahabeden. Diyor ki, an ate, kâle erattu'l-huruca ilet-tur. Kaz'a diyor ki, Tur dağına gitmek istedim. Feseeltu bne-Omer. İbni Ömer'e sordum, dedim ki, yani ne diyorsun, gideyim mi? Çünkü mübarek bir yer, yani ya. allah Teala ne yaptı orada? Musa aleyhisselamla konuştu. Allah'ın vahyi indi oraya. Fekale, ama alimte annen sallallahu aleyhi ve sellem. Kal, bakın İbni Ömer de hemen neyi getiriyor? Duymadın mı Peygamber aleyhisselatu vesselamun? La tuşeddur rihalu illa ila felaseti mesacid. Aleyhisselatu vesselamun üç mescidin dışında hiçbir yere yolculuğa çıkılmaz. Dediği hadisi duymadın mı? Bilmiyor musun? diye. Ne yapıyor Abdullah İbn Ömer? Kazaya delil olarak bunu zikrediyor. Demek ki Hadis umum ifade ediyor. Üç mescidin dışındaki hiçbir yere ne yapılmaz? Özel bir ibadet maksadıyla, niyetiyle gidilmez. Bu rivayetinde diyor ki Şeyh Qalbani Rahim'e oldu. اَخْرَجَعُ الْاَزْرُقِي ف۪ي اَخْبَارِ مَكَّةِ اَزْرُقِي اَخْبَارُ مَكَّةِ adlı kitabında nakletmiş. بِاِسْنَادٍ صَح۪يه رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّح۪يهِ Bu senedin ricali, sahih, sahih ricalidir. Evet. şey kalban hadtahri Must sefer mübarek ya bu hadislerin hepsi naklettiğim diyor bu hadislerin hepsi mübarek olarak bilinen yerlere ne yapılmaz yolculuğun çıkılmasının haram olduğunu gösterir mislukna kabi ve Salihin peygamberlerin kabirleri gibi Salih kimselerin kabirleri gibi Bunun dışındaki tür yerlere ne yapılmaz? yolculuğa çıkılmaz diyor bu görüşü Şeyh Hulusi Mütemiyye'nin tercihi Öğrencisi İbnül Kayyim Rahimahullah'ın aynı şekilde tercihi Şafilerden Ebu Muhammed el var Çünkü Şafilerin geneli e, Hadisi ne yapmışlar Sınırlandırmışlar Kerahat görmüşler Veyahut da e, Mescitler olarak algılamışlar Onun dışında yerlere gidilebileceği konusunda Böyle biraz daha gevşek davranmışlar Şeyh Albani Rahimahullah için burada Muhammed el -Cüveyni. Bu İmam-ül var. Meşhur şafilerin alimlerinden. Onun babası bu. Diyor ki, يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ اِلَى غَيْرِهَا عَمَلًا بِظَاهِرِ hadis Bu hadislerin zahiriyle amel edilmesinden dolayı, edileceğinden dolayı bu hadislerin zahiri bize gösterir ki, neyi gösterir? Bu hadiste zikredilen üç mescidin dışındaki yerlere yolculuğa çıkmanın haram olduğunu gösteriliyor. diyor. Şekalbani Rahim abi, alın diyor. Bakın size şafilerden de ki şafilerin büyük alimlerinden, şafilerin böyle e, silsilede şafi imamlarının e, konumunda Şafiler nezdinde büyük bir alim olan İmam Cüveyni'nin sözünü burada bize naklediyor ki ne olsun e, bu görüşün sadece İbn Teymiyye'nin, sadece İbn Kayyim'in görüşü olmadığını ifade edin. Diyor ki: aşağı al-Qadi Hüseyin ila ihtiyarihi, Qadi Hüseyin" diyor. Buna işaret etmiş. "Wa bihi qala Ayad, Qadi yapmış bunu tercih etmiştir. Ve, ve birçok alim ne yapmıştır bu görüşü? E, ne yapmıştır? E, tercih etmiştir. Diyerek de ne yapıyor? Bunu bizlere e, güçlendiriyor. Evet. Burada şeylerden de e, yine Şekalbani Rahimahullah... E, Son müteakhir alimlerden Şeyh Veliullah dehlevi Hindistanlı alimin de e, bu görüşte olduğunu söylüyor. Şeyh Albani niye bunları yapıyor? Çünkü bu meselede yani bu meselede Şeyhul İslam İbn-i Teymiye çok ne oldu? Saldırılar oldu. Ee, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye bu sözü çok iyi anlaşılamadığı için ve hatta insanların bunu anlayacak altyapısı olmadığı için zannettiler ki Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmeyi ne görüyor? Haram görüyor. Yani birçok muhaliflerden okuduğunuz zaman eee İbn Teymiyye rahimehullah'ın muhaliflerinden onu sevmeyenler tarafından, onu anlayamamış kimseler tarafından onu okuduğunuz zaman onların şu, şu iftiralarda bulunduğunu görüyorsunuz. Diyorlar ki şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah öyle ifrata kaçmış bir alim ki peygamberin kabrini bile ne yapmaya ne yapmaya yasaklamıştır? Ziyaret etmeyi yasaklamıştır. Tabii tarihte birisi bu lafı çıkardığı zaman, attığı zaman ortaya bakıyorsun ki peş peşe ilim ehli da olsa bazı kimseler bunu alıyorlar ve kitaplarında ne yapabiliyorlar zikredip kullanabiliyorlar. Halbuki yanında bulunan onların belki kütüphanelerinde o gün için bile bulunan Şeyhul İslam İbn Teymi'nin yazmış olduğu bazı kitaplar var. Mesela bunlardan bir tanesi Şeyh Albandan burada zikrediyor, işaret ediyor. Menasikul Hac. Hac menasiki, hac ibadetleri diye bir Şeyhül İslam İbn küçük bir risalesi var. Orada Şeyhül İslam İbn Teymiyye peygamber Aleyhissalatu kabrinin ziyaretinin adabını bile ne yapıyor zikrediyor, naklediyor. Yani Şeyhülislam Ümteymiye'nin peygamberimizin kabir ziyaretini yasaklamasını şuradan çıkarıyor insanlar. Bu hadisleri getirdiği için Şeyhülislam Ümteymiye. Bu üç mescidin dışında başka mescidlere ziyarete gidilmez. Hadisini konuşurken, anlatırken bu insanlar Şeyhülislam Ümteymiye'nin buradaki neresi olursa olsun hiçbir yer ne yapılmaz evinden çıkılarak ziyaret maksadıyla ziyarete gidilmez. Bu üç mescidin dışındaki sözünden dolayı. Şeyh Hulusam İbn-i Teymiye rahimahullahın... Aleykümselamu assalamu billahiylem. Aleykümselamu billahiylem. İbn-i Teymiye rahimahullahın... ...Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın kabrinin... ...ziyaret edilmesini yasakladığını zannediyorlar. Bunun böyle olmadığını az önce de ifade ettik. Şeyh Hulusam İbn-i Teymiye rahimahullahın kendi kitaplarında... ...Ne yaparsınız görebilirsiniz. Ne diyor peki Şeyhülislam Ütemeyyîn Diyor ki kalkıp da ne yapamazsın Ömer? Evinden kalkıp da Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın kabrini ziyaret maksadıyla yolculuğa sefere çıkamazsın. Ne yaparsın? Evinden kalkarak ziyarete sefere Peygamberimizin mescidini ziyarete çıkarsın. Peygamberimizin mescidi ziyaret ederken de bunun zımnında ne yaparsın? Aleyhisselatu vesselam'ın kabrine giderek o kabri ziyaret eder ve ona selam verirsin. Şeyhülislam Ütemeyyîn'in dediği bu. Yoksa ne Şeyh Huluslam'ın ne de onun dışındaki ehl-i sünnet alimleri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da başka kabirlerin ziyaretini ne yapmamışlar? Bu şekilde yasaklamamışlar. Yasak olan nokta ne? Yasak olan nokta senin kalkıp özel bir ibadet maksadıyla, niyetiyle o kabre yolculuk yapmak için yol, yola çıkman. Az önce ifade ettik. Otobüslere doluşup evinin önünden, mahalleden kaldırılıp, insanlara toplanıp ne yapılması? diğerlere bir şehitliğe, bir türbeye, bir mezarlığa ibadet maksadıyla götürülmesi. Bu şekilde yolculuğun haram olduğunu az önce ne yaptık? Sizlere zikrettik. Evet. Şeyh Albani rahimehullah kabirlerde yapılan haram olan başka bir hususa da değiniyor. İkadus suruc endaha. Kabirlerde kandil, kabirlerde mum, kabirlerde Floresan, gün, güncel şeyleriyle ne yapmak? Yakmak. Şimdi, bununla alakalı diyor şey Şeyh Al-Bani Allah ona rahmet eylesin. Niye diyor türbelerde, kabirlerde kandiller yakmak, mumlar yakmak, ışıklar yakmak, fenerler yakmak haramdır? İlk olarak diyor, kevnuhu bid'aten muhdefeten la ya'rifuha es-selafu salih Diyor, selefi salih, bu ümmetin selefi, Peygamber aleyhissalatü ve onun yanında yetişen sahabeler ve ondan sonra gelen tabi'in ve etba'ud-tabi'in. Bu, bu dinin ilim önderleri, imamlar, mezhep imamları hiçbir zaman böyle bir şey yapmamışlar. Yani kabre, kabrin yanına gidip mumlar, kabrin yanına gidip kandiller, fenerler yakmamışlar. Onların yapmadığı bir şeyi bizim yapmamız ne olur arkadaşlar? Elbette bidat olur. İkincisi diyor ki enne fihi idaaten lil mal. İkinci olarak da kandillerin yakılmasında, mumların yakılmasında, oralara özel fenerlerin türbelere, mezarlara konulmasında ne vardır? Malın zayi edilmesi vardır, israf vardır. Üçüncüsü en fihi teşebuhan bil mecusi ubad'in har. Ateşe tapan Mecusilerin, zerdüşlerin diyor kabirlerde yaptığı davranışlara bir benzerlik vardır. Çünkü onların, belki de onlardan geçmiştir yapanlara, bu ümmette, türbelerde, kabirlerde, mezarlarda, mum yakanlara bu davranış biçimi kimden geçmiş olabilir? Zerdişlerden geçmiş olabilir. Diyor ki, i̇bn Hacer Zevacı kitabında şunu söylüyor, diyor ki, sarraha ashabuna diyor ki i̇bn Hacer, bizim mezhebimize bağlı olan ilim ehli kimleri kastediyor? Kimi kastediyor? Şafileri kastediyor. Yani i̇bn Hacer dendiği zaman onun bu manada ashabına dediği zaman şafiler olduğunu bilmeniz lazım. Diyor ki sarraha ashabuna bi hurmetis siraci alal kabri ve in kalle az da olsa, küçük de olsa, bir mum da olsa kabirlere bu şekilde şeylerin konulmasını diyor bizim alimlerimiz ne yapmıştır? Haram olduğunu açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Yani bakın dikkat edin. Bu konuları gündem yapan sadece son 200 yılda, son 100 yılda son 300 yılda çıkmış İnsanlar değil. Şeyhülislam i̇bn Teymiye değil. Muhammed İbn-i değil. Bu konular onlardan önce de ilim ehlinin kitaplarında gündem olmuş, satırlar arasında bulunan, zikredilen, apaçık bir şekilde ifade edilen konular. Ama hakkı gizlemek isteyen insanlar ne yapıyorlar? Kötülenmiş, tabiri caizse imajı kötü olan bazı kimseler tarafından kötülenen insanlara nispet ederek bu sözleri sanki onlar tarafından çıkarıldığını ne yapmaya çalışıyorlar? lanse etmeye çalışıyorlar. Halbuki bu sözler yani bu ümmetin içinde bu sayılan imajları kötülenen alimlerin dışında da birçok alim tarafından kitaplarında işlenilen konular. Hayrullemiyan tefihibi mukimun ve lazair diyor ki İbn Hacer. Bu koyulan mumlardan, bu koyulan kandillerden, bu koyulan ışıklardan ne diyor orada olan, o bölgede yaşayan, ne de diyor oraya ziyarete gelen insan faydalanır. Yani kime faydası var? Bir insan niye mum yakar? Elektrik yoksa ışıklardan fayda istifade etmek isterse? وَعَلَّلُوهُ بِالْاِصْرَافِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ Diyor, niye haram görmüşlerdir? Çünkü bunu israf olarak görmektedirler ve israf olarak, malın zayi edilmesi olarak görmektedirler. وَالتَّشَبُّهِ <gülüyor> بِالْمَجُّوُسِ Ve mecusilere benzemek sebebinden dolayı ne yapmışlardır? Ee, tahrim olarak görmüşlerdir. فَلَا يَبْعُدُ فِي هَذَا أَنْ yakuna كَبِيرَةً Bu diyor yapılan işin, bu türbelere, Mezarlara konulan bu kandillerin mumların diyor, büyük günah olduğu konusunda şüphe yoktur. Büyük günahtır. Evet. Tabi şey Albani Rahim Allah burada yine bir taraftan da bize hadisçiliğini konuşuyor. Allah ona rahmet eylesin. Bir şey öğretirken, şey öğrettiği şeyin içinde bir şey daha öğretiyor bize. Yani bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de var. Sahabeler gelip soruyorlar. Diyorlar bizler gemiye biniyoruz, denizde yolculuk yapıyoruz. Yanımızda suyumuz az, içme suyumuz, temiz tatlı suyumuz denizin suyundan abdest alalım mı? Bu sorunun cevabı ne olur? Alın. Ve Ailesi diyor ki onun diyor suyu temiz, ölüsü de helaldir. Tamam. Şeyhülislam İbn Teymiyye de öyle. Bir soru soruyorlar. Bakıyorsun ki oradan bir giriyor, başka yerden çıkıyor. Sana acayip şeyler öğretmiş. Şimdi Albani Rahim Allah da diyor ki ben diyor hani şimdi burada mezarlara kandil yakmaktan, mum yakmaktan bahsettim. Diyor ki birçoğunuz diyecek ki niye hani şu meşhur olan Sünen kitaplarında ve başka hadis kitaplarında zikredilen şu hadisi delil olarak zikretmedin diyebilirler bana diyor. Yani Şeyh Albani Rahimahullah bizimle konuşuyor. De diyebilirsiniz diyor. Yani ilim talebeleriyle konuşuyor. Şu hadis var. Ne, ne diyor hadiste? La اللّٰهُ زَاِرَاتِ الْقُمُورِ Allah kabirleri ziyaret edenlere lanet etsin. وَالْمُتَّقِد۪ينَ عَلَيْهَا mesacit Kabirlerin üzerine mescidler yapanları, türbelerin üzerine mescid yapanları lanet etsin ve oralara ve suruc, kandil yakanları, kandiller takanlara lanet etsin. Diyebilirsiniz ki diyor, bu hadisi duyanınız var mı daranızda? Bu lafızlarla bu hadis duydunuz mu amceni? Duydunuz değil mi? Duyanlar için diyor ki Albani rahimallah. Bu hadisi niye kullanmadın baştan? Kalkıp da dedin ki bu bidattir. mecusilere benzemek vardır. Ondan sonra mal israf etmek vardır. Yani bunları daha altta zikredip veyahut da zikretmeden direk hadisi bize yeterdi. Niye demedin diyebilirsiniz bana diyor. Şeyh Hâbâni Rahimullah bile bizden bir seviye istiyor yani. Biraz da bir yükseltin seviyeyi. Cevabı ise şundan dolayı diyor. Çünkü diyor, bu hadis bu kadar meşhur olmasına rağmen hadisin diyor içindeki bazı kısımlar birinci cümle. Allah kabirleri ziyaret eden, çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin lafzıyla birinci cümle. Türbelerin mezarların üzerine camiler yapanlara lanet etsin. İkinci cümle sahih olmasına rağmen diyor. Son lafız yani oralara kandiller yakan, oralara e, fenerler yakan, oralara mumlar yakan insanlara Allah lanet etsin. Lafzı sahih değildir. Sahih olmadığı için diyor. Bunu ne yapmadım burada? Kullanmadım diyor. Ve diyor maalesef diyor ki bazı diyor kitap yazan musannif eski alimler diyor bu hadisi diyor yazmış oldukları kitaplarında İbn Hacer de bunlara dahil diyor. İbn Hacer de çok büyük bir alim, hadis ilminde biliyorsunuz. Ama buna rağmen o bir kere yazmış diyor. Kitabında, Cevâhirü'l-Kitabında. Ondan önce de İbnül Kayyim Zâdü'l-Ma'âd diyor zikretti bu hadisi. Bunları gören diyor birçok bu konuda yazan kişi baktılar İbn Hacer yazmış, İbnül Kayyim bu hadisi yazmış. Onlar yazdıysa sahihtir diyerek peşinden giderek diyor. Bu konuyla alakalı küçük risale yazan Kandillere mezarlara kandil mum yakmanın yasak olduğunu anlatmak için ümmeti uyarmak isteyen bununla alakalı vaaz veren kürsüde konuşan insanlar da ne yaptılar diyor. Bu hadisi zayıf da olsa kullandılar. Ama diyor bunu ne yapmamız gerekiyor. Uyarmamız gerekiyor. Bakın ehli sünnet vel cemaatın bir kaidesi vardır. Ehli sünnet vel cemaat kendi lehine ve kendi aleyhine olan her şeyi zikreder. Şimdi yani mesela bizler veya hatta Şeyh Albani rahimehullah konu ne? Kabirlere, türbelere, mezarlara mum yakılmaması. Değil mi? Oralara kandiller yakılmaması. Şimdi bunu şey yapmak için, insanları bundan alıkoymak için, insanları bundan uzaklaştırmak için bizim görüşümüz bunun haram olduğu. Bu kadar dil dökmeden, bu kadar uğraşmadan zayıf hadisi yapış bu hadis. Böyle bir hadis var diyerek yapıştırıp geçebilirsin. Ama ehli sünnet vel cemaat ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, yani lehimize de olsa, aleyhimize de olsa hak neyse onu ne yapacağız. Zikredeceğiz. Evet, burada görüşümüz bizim haram olduğu görüşü. Ama kullanılan hadis böyle ki bizim bizim alimlerimiz tarafından zikredilen bir hadis olsa bile onun zayıf olduğunu beyan etmekten, açıklamaktan ne yapmayız? Geri durmayız, kaçınmayız. Evet. Ben diyor va in kuntu intaqat ibn kuntu ve hadis Ben diyor ama ne yaptım? İbn Kayyim'i diyor bu konuda tenkit ettim. Onun diyor kitabını yapmış olduğum talikte dipnotlarda bunu beyan ettim. Falanca kitabımda yine diyor bunu beyan ettim. Ondan sonra bunun diyor senedinde diyor "Bazen sahibel kelbi. bazen adında bir adam var. Bu adamın diyor e, zayıf olduğunu ben de biliyorum. İbnül Kayyim gibi i̇bn Hacer gibi alimler de bu adama zayıf demişler. Ama diyor ne olmuş gözden kaçmış. Onlar buna bu hadise sahih demiş olabilirler. Ama diyor Allah'a hamdolsun ki diyor beni buna muvaffak kıldı. Bu adicinin diyor zayıf olduğunu ben ne yaptım? Beyan ettim. Evet. Gelelim diğer bir meseleye. Kitaptaki Şeyh Albani Allah'ın zikrettiği haram olan uslulara. Diyor ki kesru az izamiha. Ölünün kemiklerinin ne yapılması? Kırılması. Cesedinin parçalanması. Yırtılması. yırtılması. Bununla alakalı rivayette diyor ki inne kesre azmil mu'mini meyten meyten mislu kesrihi hayyen. Rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam, Mü'min kimsenin, Müslüman kimsenin kemiğini kırmak, hayattayken kırmak gibidir. Yani ölü bir adamın diyelim ki kemiğini kırdın, ister bu mohtaki ölü olsun, ister mezarın içinde gömülü, bir şeyden dolayı mezarın kazılmasının sebebiyle, 10 yani yıl geçmiş aradan mesela, veya 5 yıl geçmiş, mezar kazılıyor, orada ...çıkartırken o kemiklerin birbirinden ayrılması da buna girer diyor Halimler. Diyor, ölünün, yani Müslüman ölünün, mümin ölünün kemiğinin kırılması... ...aynı hayatta kırılması gibi haramdır. Çünkü diyor, elhamdülillah. Ona ne yapar? Eziyet verir. Tabi bu hadisi, bu hadis sahih bir hadis. İmam Bukhari, Tarih adlı kitabında, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tahavi, i̇bn Hibban ve diğerleri ne yapmış, bu hadisi rivayet etmiş... Bu hadisin şöyle bir ziyadesi var. İnne kesra azmil mu'min meyten mislu kesri hayyen fil isim. Ziyadesi var. Fil isim. Ne demek fil isim? Günahta. Günah bakımından ifadesi var. Tabii bu ifade bazı rivayetlerde gelse de Peygamberimiz ait bir ifade değil. Bu bazı ravilerin hadise kattıkları yorum. Yani günahta. Evet. Yani hadisten anlaşılan o. Yani sen bu ifadeyi kullanmasan da ölünün Ölü müminin kemiğinin kırılması hayattayken kırılması gibidir. Hangi bakımdan? Günah bakımından. Evet. Bu hadis sahih bir hadis. Burada mesela diyor ki Şeyh Albani hadis hadisu delilun ala tahrimi kesri el meyt el mu'min Hadis diyor neye işaret ediyor? Bu hadis bize neyi anlatıyor? Mü'min olarak ölen, Müslüman olarak ölen bir kimsenin kemiklerinin zedelenmesinin haram olduğunu anlatıyor. Onun için diyor Hanbeli mezhebinin kitaplarında, fıkıh kitaplarında diyor <gülüyor> şu ifade gelir. Daki kitapta yahrumu o şey'in min atraf Ölenin, cenazenin, ölünün vücudundan bir şeyleri koparmak, kesip almak haramdır. İtlafu <gülüyor> zatihi Yine diyor ki onun diyor bedenini itlaf etmek, telef etmek yahut ihraquhu yakmak. وَلَوْ اَوْصَابِهِ Velev ki vasiyetinde böyle bulunsa bile. Ne yapılmaz bu vasiyet? Uygulanmaz. Şimdi moda oldu biliyorsunuz. İnsanlar çıkıyorlar. Yani bu vasiyet diyor. Ne olmaz, Uygulanmaz. Evet. Hatta Hanbeli mesela bu konuda biraz böyle Şeyh al Allah diyor. Mübalağa etmiş. Mesela diyelim ki kadın öldü. Hamile bir kadın öldü. Hamile kadının karnında çocuk diyor. 9 aylıkken kadın öldü ama çocuk içeride hareket ediyor. Diyorlar ki ne yapılmaz? Annenin karnı yarılmaz o çocuğu çıkarmak için. Çünkü diyorlar, hadiste diyor ki Peygamber aleyhisselatü Vesselam, müminin ee, kemiğini kırmak hayatta kırmak gibidir. Peki bu görüş, doğru bir görüş mü? Şeyh Albani Rahim Allah şimdi bunu burada ne yapıyor? Münakaşa ediyor, tartışıyor. İlme, i̇lmin güzelliği de burada arkadaşlar. Şimdi bakın Şeyh diyor ki Ebu Davud Mesail adlı. Biliyorsunuz Ebu Davud Ahmet İbni Hanbel'e bazı sorular sormuş. O da cevaplamış. Bunu derlemiş kitabında. Diyor ki Semih'tü Ahmede su'il anil mar'a temutu wal veladu yeteharraku fi badniha eyyuşakku anha dedim ki diyor Ahmet İbni Hanbel'e kadın öldüğü zaman karnında bebeği varken, hamileyken karnındaki bebek hareket ediyorsa karnı yarılıp Bugün ifadesiyle Sezeryan'la Çıkartılır mı, çıkartılmaz mı? Kâle la. Dedi ki diyor Ahmet İbn i Ambel, hayır. Niye? kessr azmil meyiti ke kesrihi kekesrihi hayyen. Ölünün diyor, kemiğinin kırılması aynı ne gibidir? Hayatta iken kırılması gibidir. İmam Ahmet-i burada kıyas yapıyor. Kıyası inkar eden arkadaşlara da duyurulur yani. Bu ümmetin muhaddisi bir alim. Değil mi? Ne yapıyor? Kemiğinin kırılmasını, karnının yarılmasına kıyas ediyor. <gülüyor> Şimdi Muhammed Reşit Rıda Şeyh Albani onun sözünü getiriyor diyor ki istidlal bir ala terk edilenin hâyi fi batmi ummi yamutu mutlakan fiği garabetun min diyor bunu söylemek çok garip bir sözdür diyor. Çünkü, yani, Muhammed Reşit Rıda İmam Ahmeden abiye buradan böyle bin sene öteden e, tabiri caizse eleştiriyor tenkit ediyor diyor, Bu diyor garip bir şeydir. İki sebepten dolayı. Birincisi diyor karnı yarmak diyor karnı açmak. Bir kere zaten diyor, kemiği kırmak değildir. Yani hadis diyor, o tarafta. İkincisi diyor, eğer diyor, anne karnındaki cenin diyor, bebek diyor, yaratılış tamamlandıysa diyor, ondan sonra diyor, bu diyor, annesinin karnı yarılıp dışarı çıkardığında yaşayacaksa diyor, ki bu diyor, bugün için diyor Muhammed Reşid'de bundan 200 yıl önce hemen hemen belki 100 yıl önce yaşamış birisi. 100 yıl pardon, ne 200 yıl. Diyor, bu günümüzde yaşanmış olaylar bunlar diyor. Yani vaka olarak var diyor böyle olarak. Anne ölüyor ama, ne yapıyorlar? Çocuğu karnından keserek, yırtarak, alarak çıkartıyorlar. Bunun diyor kurtarılması e, ve annenin diyor karnının yarılması yaşanan şeylerdir diyor. Bizim burada diyor bu hayatta olduğunu bildiğimiz bir insanın diyor, hayatını kurtarmak diyor daha racihtir. Çünkü anne ölmüş zaten. Anne gitmiş. Karnındaki çocuğun içine neyi var? Hayatı var diyor. Böyle bir sebepten dolayı annenin karnının yarılması diyor ölüyene değildir. Ölüye hakaret değildir, ölüyü küçümsemek değildir, ölüye yapılacak bir eziyet değildir. Hatta diyor bu diyor bütün insanların örfünde böyledir. Bütün insanlar bunu böyle bilir diyor. Ondan sonra diyor bundan dolayı diyor doğru olan diyor e, nedir diyor? Annenin karnının yarılıp çocuğun çıkarılmasıdır diyor. Ondan sonra Şeyh Albani diyor ki ben de derim ki ikhtiyaru iktarahu's-seyyid, ikhtiyaru's-seyyid rahimehu Allahu huvel asah bu diyor, şey, şeyin diyor şey, e, Reşit diyor ihtiyarı, görüşü. Doğru olan görüş. En sahi olan görüş budur. Şafiler de bunu söylemektedir diyor. İmam-ı Nevevi de bunu nakleder. Ve İmam-ı Nevevi bunu diyor, Ebu Hanife azveder. Ebu Hanife'ye nispet eder bu görüşü. Ve fukahanın, çoğunun görüşü de budur diyor. İbni Hazm'ın da diyor görüşü budur. Bakın en sonunda diyor ki şey kalmayın. Ve huvel hakku inşaallahu ta'ala. Hak olan, doğru olan da budur. Yani yok kardeşim, İmam Ahmet ibn bu ümmetin alimi ne derse doğrudur, başımızın üzerindedir, onun sözünü eleştiremeyiz, tartışamayız. Ne dediyse ona uymak zorundayız, yok böyle bir şey. Ne yaptı? Bak Şeyh İmam Ahmet'in sözünü nakletti, onun ardından ona muarız olan Reşit Rıza'nın sözünü nakletti. Reşit Rıza'nın sözünü söyleyen ilim ehlinden Şafi'lerin, İmam-ı Ebu Hanife'nin görüşü bu olduğunu, İbn-i mezhebinin bu olduğunu söyledi. En sonunda dedi ki okuyucusuna hak olan doğru olan da budur. Bunun dedi ne ile alakası yoktur? Ölünün kemiğinin kırılmasıyla bir alakası yoktu. Peki diyor bu hadisten konumuza dönersek, ana konuya dönelim. Bu hadisten diyor, iki tane fayda hasıl olmaktadır. İki şey çıkarırız. Birincisi hurmetu nebsi kabr-il muslim lima fihi min ta'rid azamihi lil kesr. Diyor. Ölünün, Müslüman ölünün kabri, Müslüman kabrin ne yapılması? Kazılarak ölünün oradan çıkarılmasının haram olduğu. Çünkü ölüyü oradan çıkarırsan eğer ölüyü eğer mezardan çıkarırsan ne olacak? Kemikleri dağılacak. Kemikleri ne olacak? Zarar görecek. Onun için ilginç bir şey naklediyor burada. Bakın Selef'in fıkhına bakın. Seleften bazıları insanların çokça gömüldüğü aynı yere sürekli getirilip gömüldüğü yerlerde gömülmeyi hoş görmezlermiş. Mesela Bakı' mezarlığında Medine'de. Medine'nin Bakı'sında. Niye? Çünkü diyor ki eee Urve'den nakliliyor. Diyor ki Ahberana Malik an an Urve an Ebihi. Urve'nin babasından Ma uhibbu en udfana bil baki Diyor ki Bakı' mezarlığına gömülmeyi istemiyorum. Li en udfana fi ghayrihi ahabbu ileyye. Başka bir yere gömülmek bana daha iyi gelir diyor. Daha hoştur benim için. Niye? İnne mahu aha Çünkü diyor benim gömülmem şu iki sebebe, şu iki sonuca şey yapacak, sebep olacak. İn ma zalimun fala uhibana kufi civarihi. Ya diyor ben gömüldüğüm yerde benden önce bir zalim insan gömülmüştür. Çünkü biliyorsunuz bak mezarlığını dörde bölmüşler Bugünkü uygulamadan bahsedeyim size. Bak mezarlığını dörde bölmüşler böyle. Her bölge ne yapıyorlar? Üç ay cenaze gömüyorlar. Bir bölgeye üç ay. Orası dolunca diğer bölgeye geçiyor üç ay, sonra bu bölge üç ay, sonra bu bölge üç ay. Öbür ilk gömülen yere sıra geldiğinde kaç ay geçmiş oluyor? Bir sene. bir sene geçmiş oluyor ve toprak ve hava şartları öyle bir şey ki ne yapıyor orayı Tabii eritiyor, temizliyor. Diyor ki bu kişi ya diyor ben diyor zalim bir adamın yerine gömüleceğim. Onunla diyor aynı yerde gömülü olmak diyor hiç hoşuma gidecek bir şey değildir. Ya da salih bir insanın yerine gömüleceğim. فلا أحب أن يُبَشَّفِ عِزَّامِهِ ben de diyor salih bir kimsenin mezarının açılarak kemiklerine zarar verilmesini ne yapmam diyor. Hoş görmem. istemem. Demek ki arkadaşlar e, yani biz hatırlarsanız Şeyh Albani Rahim bu konudaki e, zikrettiği faydaları zikretmiş. Müslüman'ın kabri ne zaman çıkartılır? Hangi gayeler ve amaçlar için çıkartılır? Buna değindik. Belli sebepler var. Bu sebepler gerekiyorsa ne yapılır? O kabir yerinden çıkartılabilir. Ama az sonra değineceğiz. Şekal Bani burada yine yani muhteşem sözler ediyor. Allah rahmet eylesin ona. Müslüman ülkelerdeki, bazı Müslüman ülkelerdeki şehir ortasından mezarlıkların sebepsiz yere kaldırılarak taşınmasından bahsediyor. Çok güzel şeyler zikrediyor. İnşallah vaktimiz olursa ona da değineceğiz. İmam Nevevi ki rahimehullah Mecmua'u'l-Kitabında ve la yecuzu nabşu'l-kabri li gayri sebeb-i şer'iyyin ittifakı ashab şafii'lerin ittifakı içinde ittifak oldukları bir konu da şudur. Müslüman bir kimsenin kabri şer'i bir sebep olmadan, dini bir sebep olmadan ne yapılmaz? Açılmaz. Ve yecuzu bi'l-esbab-ı şer'i şer sebeplerden dolayı ne yapılabilir? Açılabilir. Evet. Yecuzu nabşu'l-kabri izâ bela'l-meyyitü tu ve eğer diyor kabir içinde yatan ölü tamamen toprağın içinde çözüldüyse, kemikler eridiyse işte bu halde ne yapılabilir diyor. Bu kabir açılır. Açılabilir ve buraya başka bir kimse gömülebilir. Bu ülkeden ülkeye sıcaklık, nem, toprağın özelliğine göre değişir. Evet. Ve yecûzu zer'otilkel ard ve bine'uha. Eğer diyor Kabrin içindeki mezarlığın içindeki cenazelere ait kemikler tamamen eridiyse, gittiyse artık burası diyor, ne olabilir? Burası diyor buralara ekinekilebilir. Buralara diyor binalar yapılabilir. Vasairu vujuhul intifa ve't tasarrufi bi'ttifakil ashab. Bu tunga şafilerin diyor, görüş birliği ettiği bir konudur bu. Va za kullu ila lam yebqa lil min azm ve gayrihi. Hangi şartla mezardaki ölülerin cenazelerin yatanların kemikleri dahil hiçbir şeyleri kalmadığı takdirde. Evet. Şimdi şey Alwanı başlıyor. Diyor ki ve minhû ta'lemu tahrima ma tar ma tar tekibu bazı hükumat İslamiye, min dersi bazı mcadrl İslamiye ve nefsya, min aylı tanziml Emrani. Buradan diyor şuna değinmek istiyorum. Bazı diyor İslam hükümetlerinin Müslüman ülkelerin, yerel kentsel dönüşüm adı altında diyor, yaptıkları gibi. Bir yerden kaldırıp mezarları, mezarlar bitmemiş, kemikler gitmemiş. Onları diyor, kaldırıp başka yerlere, sırf bu gayeyle taşımasının da haram olduğunu görüyoruz. Bu diyor, haramdır. Dûne eyye mubâlâtin, dûne eyyi mubâlâtin bihûrmâtiha evihtimâmin binnehi an vat'iha ve kesri eza'miha ve nehve Diyor, bunu yaparken, bu mezarları taşırken, ne onların aklına diyor, o cenazeyi açarken, o kabri açarken onun kemiklerini kırmak akıllarına gelir. Ne de diyor, o kabirlerin üzerinde yürüyerek onların üzerine basmak. Hatırlarsanız geçen haftaki hadisleri değil mi? Aleyhisselatü Vesselam çok sert konuşuyor. Evet. Evet. Ama diyor, maalesef diyor, burada şimdi Çekalbani başlıyor. Çekalbani çok zeki bir adam. Ama diyor, aynı hükümetlerin diyor, aynı ülkelerin diyor, toprakları üzerindeki bazı taşlara, bazı diyor anıtlara, bazı yapılara Müslümanların mezarlıklarına verdikleri saygıdan ve değerden daha fazla değer verdiklerini görsünüz diyor. Adam diyor mesela yol yapacaktır diyor. Yolun ortasından ağaç geçiyordur yahut da diyor bir yolun ortasında yapı vardır diyor. O yapıyı kaldırmamak için, o ağacı kesmemek için diyor yolu çevirmiştir, böyle götürmüştür diyor. Ama diyor söz konusu Müslümanların mezarlığı olunca şehrin ortasında kalan orayı diyor yeniden yapılanma, kentsel dönüşüm adı altında diyor bahanelerle ne yapmaktalar? Müslümanların mezarlarını Oradan kazımaktalar. Ve Böylece Peygamber Aleyhisselatüsselam'ın şu yasasına düşerler diyor. Ne duruyor Müslümanın hayatta Müslümanın ölüyken kemiğini kırmak, aynı hayatta hayatta onun kemiğini kırmak gibidir. Tabi diyor, bunun diyor sebebi nedir? Sebebi diyor Batılıları taklit etmekler diyor. Avrupalılar, Batılı kafa, şehrin içinde mezarlığın olmasını ne yapmıyor? İstemiyor. Ben diyor buna da karşıyım. Yani mezarlıkların şehir içinden şehir dışına taşınmasına da karşıyım diyor şey kabul Çünkü diyor mezarlıklar şehir dışına taşındığı zaman ortadan diyor kabirleri ziyaret etme sünneti de kalkıyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Ben hatırlıyorum küçüklüğümü. Mahallede oynardık. Bir bakardık ki yukarıdan böyle bir kalabalık geliyor. Eski Türk filmlerinde olduğu gibi değil mi? Başlarında imam, sırtlarında şey tabut insanlar değil mi? Böyle kalabalık bir şekilde geliyorlar, yürüyorlar. Bizim çocukluğumuz mezarlığın yanında geçti yani. Oralara gidiyorduk, geliyorduk yani ölüm. Ama şimdi bizim büyüdüğümüz şehire bakıyorum ve diğer şehirlere bakıyorum. Mezarlıklar hep nereye atıldı? Şehrin dışına değil mi? Şimdi şöyle burada bulunan arkadaşlar şöyle kendi kendine bir sorsa. En son ne zaman kabir ziyareti yaptım diye bir düşünsen. Belki birçoğunuz diyecek ki ya neler oldu. Değil mi? Şeyh ona değiniyor. Tabii diyor. Niye diyor İslam hükümetleri diyor devletler yani bu oyuna gelmişler Hatta da böyle yapıyorlar diyor. Sebep ne? Diyor Avrupa'nın diyor şeyi... Avrupa'yı, Batı'yı Batı taklit etmek. Tek sebep bu diyor. Yani insanlar dinlerine sahip çıksalar, disavki kardeşim yok. Bu da bir şeydir. Dinin şiarıdır. Bizim yaşadığımız kentin göbeğinde, içinde ne olsun? Mezarlık olsun. Biz de bunları görerek ölümü hatırlayalım, ölümle iç içe olalım demek yerine ne yapmışlar? Batılılar diyor taklit etmişlerdir diyor. Tabi diyor yani Batılılara sorarsan bunu, onlara sorarsan onlar diyor bir sürü bahane uyduracaklar işte. Sıhhi nedenler. Hijyenik nedenler. Sağlık nedenleri. İşte ölülerden yayılacak olan mikrodük şunlar bunlar diye. Sana diyor bir sürü de şey getirirler. Bahane sunarlar. Raporlar. Değil mi? Dünya Sağlık Örgütü filan. Ama diyor bu adamların diyor bu kadar diyor insanların sağlığını, sıhhatini düşündüğünü zannettiğiniz bu adamların diyor yaptıkları başka uygulama, uygulamalara baktığınız zaman dertlerinin sağlık olmadığını görürsünüz. Bakarsanız geliyor adamlar diyor içki satışını cevaplamak isterler diyor. Şehrin göbeğinde, şehrin ortasında ne yaparlar diyor? Fuhuşu. ondan sonra genel evleri. Bunları diyor, bunlara dokunmazlar. Bunların diyor sağlık vergütleriyle alakalı diyor, sundukları şeyleri zikretmezler. Bunların diyor bir şey yoktur, bir beysi yoktur. Ama diyor iş Müslümanların konusu olduğu zaman diyor bakmışsın ki şey şey diyor. Bir sürü bahaneler getirirler. Şekal Baand'in bu sözleri bana şey hatırlıyor. Kurban olaylarını hatırlatıyor. Memleketimiz de değil mi şimdi? Bakın böyle her Kurban Bayramı'nda Avrupa standartları bahaneleriyle, Dünya Sağlık Örgütleri şunlarıyla, bunlarıyla bakıyorsun ki her sene insanlara bu kurban kesme ibadetinin ne yapıyorlar? Unutturuyorlar. Dolaylı ya da dola, e, direkt yollarla. Ya, halbuki sormak lazım kardeşim siz insanların gerçekten sağlığıyla, sıhhatiyle ilgilenen insanlarsanız bu içkileri niye sattı, sattırıyorsunuz şehrin göbeğinde? Bu sigarayı niye sattırıyorsunuz şehrin içinde bu insanlara? Değil mi yani? Bunu sor, yani. İnsanın, eğer sizin zihniyetiniz, sizin derdiniz, gerçekten insanların sağlık, sıhhat, psikolojik sağlığı, zihin sağlığıysa, beden sağlığıyla da uğraşın. Bunlarla da ilgilenin. Demek ki sizin gayeniz ne değil arkadaşlar? Bu değil. Evet. İkinci bir konu arkadaşlar. Hadisten çıkarılan, La hurmata li ezami gayril mu'minin. Mümin olmayan, Müslüman olmayan kimselerin, kafirlerin Cenazelerinin, ölülerinin bir değeri, hürmeti yoktur. Ne demek yani bu? Yani kemiği kırılabilir. Yani tıp fakültesi öğrencileri eğer ne diyorlar ona? Teşrih diyorlar. E, kadavra yapmak istiyorsa. E, Müslüman mezarlıklarından ben biliyorum. Tanıdığım insanlar vardı. Gidiyorlar geceleyin şey çalıyorlardı. Kafa tası çalıyorlardı. Şeyler çalıyorlardı. Ne yapılır? Yani... Kafirlerin kemiğiyle, kafirlerin bedeniyle bu iş yapılır. Yani Müslümanın vücuduyla e, bu şeyin yapılması caiz değildir. Şeyh Albani diğer bir meseleyi diyor ki kafirlerin mezarlarını alabilir, Kaldırılıp başka evlere taşınabilir. Bunun bir şeyi yok. E, hürmeti yok. Bir saygısı yok yani. Kâb kafirin, kabrinin e, bir değeri yok. Buna delil olarak da Şeyh Albani rahimahullah... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelmesini naklediyor bize. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Medine'ye e, geldiğinde ben Amr ibn Avf mahallesine iniyor. Henüz bugünkü Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yer değil. Orada 14 gün 14 gece aleyhissalatü vesselam kalıyor. Sonra e, Peygamber aleyhissalatü vesselam e, Neccaroğullarını Necer oğullarına gönderiyor elçilerini. Aleyhisselatü Vesselam da ne yapıyorsa onların ardından geliyor, Medine'ye giriyor. Burada İstanbul'da yatan Ebu Eyyub'ul Ensari radıyallahu anh'unun tarlasına, alanına giriyorlar. Orada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ravi, diyorlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor namaz nerede yetişirse Aleyhisselatü Vesselam namazı orada kılardı diyor. Hatta diyor Aleyhisselatü Vesselam koyunların Ağıllarında, koyunların yaşadığı yerlerde dahi ne yapardı? Namazını kılardı. Yani koyunların idrarı, çişi, kakası ne değildir arkadaşlar? Necis değildir. Et yenen hayvanların idrarı ve dışkısı neciz değildir. Aleyhisselatü Vesselam'ın develerin bulunduğu, yaşadığı ağıllarda kılınmasına yasak olması başka bir sebepten dolayı. Ve biz buradan görüyoruz ki bunlar, et yenen hayvanların ışkısı ve idrarı necis değil. Çünkü Vesselam orada namaz kılıyor. Böyle koyunların bulunduğu yerde. Aleyhisselatu vesselam oraya diyor ki burun şuraya da bir mescit yapın istiyor mescit bulmasını. Ondan sonra adamlarını gönderiyor Aleyhisselatu vesselam. Necercilere diyor ki şu arsanızı diyor böyle bir değerini biçin bize. Biz satın almak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz diyorlar bunun ecrini Allah'a havale ediyoruz yani. Bunun ücretini bunun değerini Allah'a bırakıyoruz. Biz para mara istemiyoruz. Ondan sonra diyor ki ravi ve diyor bu tarlanın üzerinde diyor müşriklerin, müşriklerden kalan bazı neler vardı? Kabirler vardı. Mezarlar vardı. Ve hirabun ve nekhlun ve harabe olmuş yapılar var. Ve bir de hurma ağaçları var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki müşriklerin kabirlerini çıkartın taşıyın başka bir yere. Çünkü ne olmaz, mezarların üzerine cami, mescit yapılmaz. Geçen haftaki derste de söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamasına rağmen, bunu nehyetmesine rağmen, pratik olarak hayatında bu, bunun aksini uygulamış olmasına rağmen bugün onun ümmeti olan insanlar sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam camileri yapın, içine mezarları koyun, yahut da mezarın üzerine kalkın, gidin, türbe yapın, cami yapın demişçesine buna tutulmuş, sarılmışlar, vazgeçmek istemiyorlar maalesef. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu emretseydi belki bu kadar ne yapılmayacaktı? Uygulandığını görmeyecektik bu topraklar üzerinde. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Vesselam diyor, bu harabe olan yapıları da yıkın yerle bir edin dümdüz yapın. Hurmaları da diyor, yerinden sökün diyor. Ondan sonra hurmalı kütüklerinde şey yapıyorlar. Müslümanların kıble tarafına koyuyorlar. ve Bu şekilde caminin sağına soluna da taşlar örerek camiyi yapmış oluyorlar. Bu hadisten de neyin delili var? Müşriklerin, kafirlerin, kabirlerinin bir değeri yoktur. Yani Müslümanların maslahatı için, çıkarı için ne yapılabilir? Oradan kaldırılıp başka bir yere taşınabilir. Onların kemiklerinin, bedenlerinin öldüklerinde hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yoktur. Neden yoktur? Çünkü onlar kafir olarak öldüler. Çünkü onlar müşrik olarak öldüler. allah Teala bizleri İmanla ölmeyi nasıl böylesin Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki benim diyor bu kitapla alakalı söylediğim, söyleyeceğim son sözlerim bunlardır. Diyor Hicri 1373. Şam'da diyor bu kitabı yazdım. Bundan yaklaşık olarak 9 sene sonra 1382'de de diyor bu kitabı ne yaptım? Müsvetteyken beyaza döktüm. Bu şekilde diyor, ne yaptık? Kitabın e, hatimesini sonuna yaptık diyor. Tabii kitapta ne var? Kitabın son bölümünde de ne var? Bida'ul cenâiz. Cenazelerle ilgili bidatlar var. Şeyh Albani Rahimahullah burada. Cenazelerde işlenen bidatları zikretmiş. Allah nasip ederse e, cenazelerle ilgili bidatları zikrettikten sonra bu kitabımızı ne yapmış olacağız? Başından sonra okumuş, bitirmiş olacağız. Allah sana bu kitabı içinde olan faydeleri, hadisleri, ayetleri anlayanlardan ve hayatına tatbik edenlerden eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر كراتو إليك